Tam bu noktada Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetme konusunu kısaca ele aldım inşallah. Bu meseleyi kısaca ele aldığımızda diyoruz ki Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetme konusunun kardeşler çeşitli durumları vardır. Yani mertebeleri vardır. Çeşitli mertebeleri vardır. Durumları vardır. İşte bu durumlarla bu mertebelerle ilgili hükmün ne olduğuna kısaca değinelim. Şimdi öncelikle hemen şunu söyleyelim. Alimlerin ittifakına göre. Allah'ın indirdiğiyle başka başkasıyla Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmenin dinden çıkaran büyük küfür olması durumu vardır. Mesela bile bile inkar etmesi gibi helal sayarak hükmetmemesi gibi bu küfür olduğu halidir. Bunda zaten icma vardır. Bir de küfür olmama ihtimali, küfür olmama durumu vardır. Mesela Şeyhun İslam'ın da dediği gibi babanın iki oğlundan birisini haksızlık etmesi ve aralarında Adil davranmaması. Bu da Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeme demektir. Bir baba iki oğlundan arasında adil davranmıyor, haksızlık ediyor. Bu da Allah'ın indirdiğinin dışında hükmetmesidir. İşte e, dolayısıyla bu kafir değildir. Bu durumdaki bir baba çocukları arasında Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmiş olur eğer adaletsizlik yaparsa. Çünkü çocuklar arasındaki hüküm de genel anlamdaki e, hükmetme kapsamındadır. Hükmetme kapsamındadır. Dolayısıyla adalete uygun olursa Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiş olur. Zulme uygun olursa Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmiş olur. O yüzden Şeyhülislam İslam ne diyor? Bakın kardeşler Şeyhülislam İslam aynen bunları söylüyor. Herhangi iki kişi arasında hüküm veren kimse... ...ister komutan, ister divan başkanı... ...ister marufu emreden münkeri yasaklayan hisbe görevlisi... ...ve hatta isterse oynadıkları oyunla alakalı iki tane çocuk arasında hüküm veren birisi olsun... O kimse diyor kadılık ve yargıçlık yapmış olur. Çünkü sahabeler böyle bir kimseyi hüküm veren kimselerden saymaktadırlar. Yani iki çocuğun oynayan, parkta oynayan iki çocuğun arasında verdiğin hüküm dahi. O kişi hüküm veren e, konumuna girer. Dolayısıyla adaletsizlik yaptı. Bak sen Allah'ın e, indirdiğiyle hükmetmedin, dolayısıyla kafirsin diyemiyoruz. Demek ki Allah'ın indirdiğiyle kafir, Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmek helal saymadığı müddetçe nedir? İnkar olmadığı müddetçe nedir? Küçük e, küfürdür. Ee, o yüzden Şeyhülislam bunu Feteva'da bu şekilde, e, az önce naklettiğim şekilde söyler. E, şimdi Allah'ın e, indirdiğinden başkasıyla hükmetmenin dediğimiz gibi çeşitli halleri vardır. E, ancak bir hal vardır ki üzerinde çok konuşulmuştur. Bu hal de şudur. Bir hakim heva ve e, arzuya da, dayalı olarak Bizzat kendisi bir takım kanunlar koymak veya daha önce konulmuş kanunları benimsemek suretiyle ve bu yaptığının da günah olduğunu itiraf ederek Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmettiği takdirde bu hal dinden çıkaran bir küfür olarak sayılır mı, sayılır mı sayılmaz mı? İşte bu bağlamdan yola çıkarak diyoruz ki bu tartışma konusu özellikle şu maddeler halinde ele alınabilir kardeşler. Bakın bir, çeşitli maddeleri vardır bir. Bir hakim düşünün. Allah'ın hükmüne karşı cuhud söz konusu. İnkar yani. Cuhud ne demek? O şeyin Allah'ın hükmü olduğunu inkar etmesi, yalanlaması demektir. Bu ittifakla küfürdür zaten. O yüzden Allah azze ve celle zaten ayette ne buyuruyor? Ve cehadu biha ve zulmen ve Kendileri de buna yakinen inandıkları halde zulüm ve kibirlerinden ötürü cuhud ettiler diyor. Yani inkar ettiler. Bunun küfür olduğu ayrıdır. Bir insan inkar ederek hükmetmezse Allah'ın indirdiklerini inkar ederse bu küfürdür. Yine yine ne buyuruyor Allah Azze ve Celle? فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكْ وَلَاكِنَّ الظَّالِم۪ينَ بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ Aslında onlar seni yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler açıkça Allah'ın ayetlerini ne yapıyorlar? Cuhud ediyorlar diyor. Yani inkar ediyorlar. Tabii bu cuhud da şöyle diyebiliriz. iki çeşittir cuhud. İkisi de küfürdür. Bir genel cuhut vardır. Genel, mutlak cuhut. Yani mutlak inkar, genel inkar. Yani dini tamamıyla inkar etmek, Allah'ın indirdiklerinin tümünü inkar etmek. Buna genel cuhut denir. Bu zaten başlı başına büyük bir küfürdür. Bir de özel mukayyet ee, e, cuhut vardır, küfür inkar vardır. Bu da nedir? Allah'ın bütün hükümlerini inkar etmiyor ama ne İşte... Ee, İslam'ın farzlarından birini, haramlarından birini mesela böyle kısmi şeyleri inkar ediyor. Bu da nedir? Bu da aynı şekilde büyük küfürdür. Yani Cuhrud'un geneli de özeli de nedir kardeşler? Geneli de özeli de büyük küfürdür. Dinden çıkarır. Bu birinci husus. Yani Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemenin birinci hususu. E, i̇kinci hususu vardır, bir hakemin düşünün, e, Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmeyi caiz görmesi. Bu da daha önce geç, geçtiği gibi zaten nedir? Helal saymak demektir, bu da ittifakla küfürdür. Bu da ittifakla nedir? Küfürdür, helal sayma. Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmeyi caiz görmesi. Zaten caiz görmek ne demek? Caiz görmek eşittir, helal saymak demektir. Dolayısıyla bu da ittifaken küfürdür. Bir de üçüncü bir durumu var kardeşler, mesela hakim. Allah'tan başkasının hükmünü, Allah Azze ve Celle'nin hükmünü eşit görüyor. Yani bir hüküm var, bir de Allah'ın hükmü var. Bu iki hükmü eşit görüyor. Allah'ın hükmüyle eşit görüyor. Allah Azze ve Celle'nin hükmünü eşit görmesi hususu. Bu da dinden çıkaran bir küfürdür. O yüzden Allah Azze ve Celle zaten ne buyuruyor? وَلَا تَضْرِبُوا لِلّٰهِ emsal. Allah için emsaller göstermeyin. Bu Allah'la eşit tutmak demektir. kemislihi şey شَيْءٌ Onun benzeri. Hiçbir şey yoktur. ''Hal ta'lemu lehu semiyen, Onun bir adaşı, bir benzeri biliyor musun? Bütün bu ay ayetlere muhaliftir. ''Ve lâ tecalu lillâhi Allah'a ortaklar koşmayın. İşte dolayısıyla Allah'ın hükmünü diğer hükümlerle eşit koyanların hepsi bu ayetlerle bu ayetlerle ne? Muhatap olmuş olur. Dolayısıyla küfre girmiş olur. Dördüncü husus. Dördüncü husus. Allah'tan başkasının hükmünü Allah'ın hükmünden üstün tutması. Şimdi ilkinde eşit tutma söz konusuydu. Burada ne var? Üstün tutması. Bu da dinden çıkaran bir küfürdür. Çünkü bu az öncekinden yani o eşit tutma küfründen de daha ileri düzeydedir. Zira bu Allah'ın kitabını da yalanlamak demektir. Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُقْنُونَ İyi anlayan bir topruma göre hükümranlığı Allah'tan daha güzel kim vardır? Dolayısıyla Allah'ın hükmü en güzelidir. Dolayısıyla Allah'ın dışındaki şeylerle hükmetmek Allah Allah'ın bu ayetini yalanlamak olur. Bir de beşinci durum vardır kardeşler. Allah'ın hükmünü kabul ediyorsun. Allah'ın hükmünü kabul ediyor. Allah'ın indirdiğinden başkasıyla bu Allah'ın hükmüdür diye hükmediyor. Yani zaten genel olarak Allah'ın hükmünü kabul ediyor. Ama bir şey getiriyor, bir hüküm getiriyor. Allah'ın hükmü gibi gösteriyor bunu. Yani Allah'a nispet ediyor o hükmü. Bu da icma ile zaten nedir? Büyük küfürdür. Yani sen geliyorsun dinden olmadığını bildiğin bir şey bu dindendir diyorsun. Bu da nedir? O yüzden bidatla karıştırmayın. Bidatte ne var? Adam onu dinden zannettiği için dine nispet ediyor. Ama dinden olmadığını bildiği halde dine nispet ederse işte bidatla zaten bunun arasındaki fark budur. O yüzden muhakkik alimler bu ince detaya, bu ince detaydır. Burayı yakalayın. Mesela bidat işleyen insanları düşünün. Bütün bidatçılar ne yapar? Yaptıkları şeyi dinden zannettikleri için dine nispet ederler. O yüzden ona küfür demiyor alimler, bidat işleyenlere. Mesela adam tutmuş cemaatle zikiri dine nispet etmiş. O yüzden kimsenin ey bunlara küfür demiyor. Ne diyorlar? Bidattır diyorlar. Ama o bilse ki bu gerçekten Allah'ın hükmü değil. Ve Allah gerçekten böyle bir şeyi kabul etmiyor. Ve buna rağmen insanları kandırarak bunu Allah'ın dinine nispet edersen, Allah'ın dininden olmadığını bildiğin halde bunu, bu Allah'ın dinindendir dersen, işte bidattan ayrılıyor bu ne? Küfre giriyor. Tamam Bu ince detayı yakalayın. O yüzden beşinci husus nedir? Allah'ın hükmünü kabul ederek Allah'ın indirdiğinden başkasıyla bu Allah'ın hükmüdür diye hükmetmek. Bu icma ile büyük küfürdür. O yüzden Allah subhane ve teala ne buyuruyor? اَمْ لَهُمْ شُرَكَا شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمِيَذًا بِهِلَّا Onların, yoksa onların dinden Allah'ın vermediği şeyi kendileri için şeriat kılan ortakları mı var? Dolayısıyla bir insan bu Allah'ın hükmüdür diye bildiği halde Allah'ın hükmü olmadığına rağmen Bu Allah'ın hükmüdür derse o zaman ne şerat ortaya koymuş olur. Şerat ortaya koymuş olur. Dolayısıyla hemen bu ayetin muhatabı olur. Ne diyor Allah? Yoksa onların dinden Allah'ın izin vermediği şeyi kendileri için şeraat kılan ortakları mı var? Bak Allah'ın izin vermediği şeyini bildiğin halde koyarsan bunu otomatikmen ne olursun? Otomatikmen ne olursun kardeşler? Şerat koymuş olursun. Dolayısıyla direkt bu, bu ayetin direkt olarak bu ayetin muhatabı olmuş olursun. Ee, evet, tabi bu ayete dikkat edeceksiniz. Bakın ne dedik? Biz bidatı buradan ayırıyoruz, tamam? Bidatta da Allah'ın koymuş olmadığı bir şeyi ortaya koymak var. O yüzden bütün fırkaların ittifakıyla, selefi gayri selefi, bidat ortaya koymak mutlak olarak nedir? Büyük küfür değil. Ama bidat, halbuki bidat ortaya koyan Allah'ın dininde bir şeyi Allah'ın dininde olmayan bir şeyi teşhir koymuş oluyor. Nasıl küfür olmaz? İşte az önceki söylediğim kuralla ayıracaksınız bunu. Bidat koyanlar onu Allah'ın dininden zannediyorlar. Koyanda sünnette yeri var zannediyorlar. Diğer naslarla kıyaslıyorlar. Bu buna benziyor. O yüzden Allah'ın dininde var diyorlar bu. Dine dayıyorlar. Ama Allah'ın dininde olmadığını bilerek sen bunu Allah'ın dini diye ortaya koyarsan işte bu şeriat koymaktır. Küfür olan noktası burasıdır. O yüzden bu ayetin verdiği mesaj budur. O yüzden bunu iyi e, fık edeceksiniz. Yoksa onların dinden Allah'ın izin vermediği şeyi kendileri için şeriat kılan ortakları mı var? Bak Allah azze ve celle hemen ortak şirk diye vasıflandırıyor hüküm koymayı. Görüyor musunuz? Allah'ın dışında bir hüküm koyup bu Allah'ın dinidir diye ortaya dayatırsan o zaman ne oluyorsun? Ortak tutmuş oluyorsun Allah'a. Bak o yüzden Allah azze ve celle ne diyor? Şuraka ortaklar. Bunları ortak kılmış oluyorsun. Ama ne ama biz ne yapıyoruz? Her bir at işte yani müşriktir demiyoruz. Neden? Halbuki onlar da şerat ortaya koymuş. Neden? Çünkü dinden olduğunu zannediyorlar. Ama Allah'ın burada söylemiş olduğu ne? Dinden olmadığını bildiğin halde dine nispet edersen o zaman şerat ortak ortaya koymuş olursun ve dolayısıyla Allah'a ortak tutmuş olursun. Yoksa onların dinden Allah'ın izin vermediği şeyi kendileri için şerat kılan ortakları mı var? Evet. Ee, şimdi bir de üzerinde biz şimdi üzerinde küfür olduğu hususunda icma olanları dile getirdik kardeşler. Yani hükmet etme. Bu hususlarla muhatapsan, bu hususlar sende varsa büyük küfürdesin. Ama hükmettikten sonraki olayı alalım. Hükme diyorsun. Hükme diyorsun. O ancak bu hükmettiğinin dini dine nispet etmiyor dinden olmadığını söylüyorsun. Helal de saymıyorsun bunu. Allah'ın hükmü diye de dayatmıyorsun. İşte konuşulan, tartışılan konu bu. Yani nedir? Yani şöyle açalım. Biz şimdi deminden beri icma edilmiş hususları dile getirdik. Bir de müteahhir dönemde çokça ihtilaf edilen müteahhir, özellikle müteahhir dönemde diyorum, dikkat edin bunu. Müteahhir dönemde hakkında çokça ihtilaf edilen bir konu var. O da ne? Maruf. Hakimin heves ve arzusuya dayanarak bizzat kendisi yeni kanunlar koymak veya önceden konulmuş kanunlarla hükmetmek suretiyle bu yaptığının da günah olduğunu Allah'ın emrine muhalefet olduğunu da itiraf ederek işte o zaman, bununla birlikte Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetme meselesi işte böyle bir yönetici kafir olur mu olmaz mı bakın böyle bir hakimin yaptığı küçük küfürdür ve seleften aksine dair tek bir nas yoktur Hatta bakın, size tabir sahilse, hakikat söylüyorum ama ismine mübalağa koyayım buna, hakikattir. Hatta bırakın Selef dönemini, 400. yüzyıla kadar, hatta 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1000. yıla kadar İslam tarihinde muteber hiçbir alim buna büyük fır dememiştir. Hiçbir örnek, tek bir nas dahi bulamazsınız. 1000 yıla kadar, selef dönemini bırakın, ilk bin yıla kadar aksine bir görüş söz konusu nedir? Yoktur. Bu asrımızın yeni çıkmış bidatıdır. Ee, i̇nşallah biz bu e, ve benzeri konularla alakalı zaten mustakil ders yapacağız. Hakimiyet meseleleriyle alakalı. O yüzden burada bunu uzatmıyorum. Evet, şimdi dolayısıyla böylelikle Muhammed İbni Abdülvehhab Rahim olan söylediği dördüncü hususu bitirilmiş oluyoruz. Ne diyordu dördüncü hususta? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan başka bir yolun onunkinden daha kamil olduğuna Ondan başkasının hükmünün de onun hükmünden daha iyi olduğuna itikat ederse eden kimse kafir olur. Mesela tavukların hükmünü onun hükmüne üstün tutanlar gibi. Bunlara işte taksimatları verdik. Beş maddede anlattık. Sonra bir de müteahhir halini söyledik. Onda da zaten müteahhir kaydıyla getirdik. Yoksa geçmişte bunun örneği yok. Bunda icma vardır ki bu